1836 numaralı konu, Hz. Peygamber'in duasıyla, Cabir'in babasından kalan hurmanın bereketlenmesi, Babam vefat etti, boynunda borç vardı, Resulullah'a giderek, babamın borcu vardır, benim elimde de ancak hurmalarımdan ne gelirse o vardır, hurmaların geliri uzun seneler verilse yine o borcu karşılamaz, benimle beraber gelirsen alacaklılar babamın hakkında kötü konuşmazlar, dedim, Hz. Peygamber gelerek harmanların birinin yanında dua etti, sonra diğerinin yanında dua ettikten sonra çıkıp üstüne oturdu ve, ''Bunları ölçün, hak sahiplerine veriniz.'' buyurdu. Böylece hak sahiplerine verildi, verdiğimiz kadarı da kalmıştı. Hz. Peygamber onun üzerine oturduktan sonra, ''Arkadaşlarını çağır.'' dedi. Onlar geldiler. Onların babamın boynundaki emanetlerini ölçerek verdi. Babamın borçları ödensin de kız kardeşlerime de tek bir hurmanın kalmamasına razıydım. Fakat Allah bütün harmanları olduğu gibi bıraktı. Hatta Hazreti Peygamberin alacaklılara verdiği harmana baktım. Sanki bir tek hurması dahi eksilmemişti.